ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هاده له نشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب شرح لي صدري ويسر لي أمر وحل الأقفة من لساني أفقه قبلي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا, أرح يا أرحم الرحمن أما بعد Önceki haftalarda, geçen hafta bir ara vermek zorunda kalmıştık. Başladığımız mesele Şurut-ı sıhhat Salah'di. Yani namazın sıhhatinin şartlarına başlamıştık. İşte mekanla alakalı, insanın bedeniyle alakalı temizliğin gerekliliğinden bahsettik. İşte namazda namazın kılınmasının ne edildiği yerler vardı. Öyle değil mi? Nereler? Mesela kabirler, tuvaletler öyle değil mi? Develer, ahırları. Neden? Oraların kimin yeriydi? Şeytan cinleri yataklarıydı. Ne bir salatam öyle diyordu dahadense. Daha sonra daha sonra bu nehy edilen yerlerin illetlerini açıkladıktan sonra bu hafta işleyeceğimiz mesele gasp edilmiş elbise. Yani haramdan kazanılmış elbiseyle veya haramdan kazanılmış bir yer. Mesela ben bu tarlayı gaspen almışım. Burada namaz kılmam caiz midir veya gasp ederek aldığım elbiseyle namaz kılmak caiz midir? Bu mesele gelecek inşallah. Ne <gülüyor> ehli iki görüş var bu meselede ilim ehlinin yanında. <gülüyor> yani birinciler işi çok sıkı tutmuşlar demişler ki böyle bir elbiseyle böyle bir yerde namaz kılmak caiz olmaz, namaz sıhhat bulmaz demişler. <gülüyor> Kim demiş? Wa ma minmet min Ahmed. Ahmed'in ikiş var. Meşhur olan görüş bu, birinci görüş. Ve İbn Hazm İbn Hazm'da, Zahirilerden İbn Hazm'da bu görüşe gitmiş ve Şeyhülislam İbn Taimiyye de bu görüşe gitmiş. Onlar şu hadisi hüccet edinmişler. Merfu yani İbn Ömer merfu'an İbn Ömer'den merfu olarak gelen bir hadis var. Menister atav ben bir aşara derahim kim on dirheme bir elbise satın alırsa wafi hidir hamun haram o on dirhemin içinde de haram bir dirhem var isek diyor hadiste lemtuk bellihu sade mada me alehi o haram onda devam ettiği müttetçi onun namazı kabul olmaz yani o paranın içinde o haram durduğu müddetçe onun namazı kabul olmaz demiş ancak hadis sıhhat olarak zayıf yani sıhhati zayıf biliyorsunuz değil. Cumhurun yanında. Yalnız eğer meselede hiçbir hüccet yoksa yani bunun aksine de sahip bir nakil gelmediyse zayıf ne yapılabiliyor? Amen. Amel edilebiliyor. Bazı şartlarla tabi ki. İkinci görüş demiş ki, tasihhe salata onun namazı sahiptir. Yani namazına bir helal gelmez. Velev ki o elbisesiyle günah işlese dahi. Mekke'nin müşrikler niye çıplak taf Bu illetten dolayı. Yani işlediğimiz e, bu, biz bu elbiselerle günah işliyoruz bu günah işlediğimiz elbiselerle namaz kılmak caiz değildi diyorlar Mekkeli müşrikler o yüzden çıplak taf ediyorlar. İkinci görüş demiş ki günah işlese dahi günahtan kazansa dahi haramdan kazansa dahi elbiseyi bu giydi elbiseleri ya da o bölgeyi orada namaz kılmak caizdir namazı sahiptir demişler bu da Ebu Hanife'nin ve Malik ve Şafii'nin yani Cumhur'un görüşü de ikinci görüş ve o racih olan görüş de bu لِأَنَّ النَّصَرَ لَمْ يَعْتِي بِالنَّهِ عَنِ السَّلَىٰهِ فِي الْأَرْضِ مَنْسُوبَ Yani gasp edilen artta, namazdan nehy edecek hiçbir delil yok. Bu zayıf hadisi bunlar üç cet kabul etmemişler. Demişler ki biz bunu delil kabul etmeyiz. E, Sahip bir nehi olmayınca da o zaman e, bundan nehy edecek bir şey olmayınca da caiz hükmü ne oluyor? Kalıyor mesele üzerinde. Yani anladı, anlaşılan şu, yani bir Müslüman bunu yapmaz da İlim emanettir. Biz emaneti ne yapıyoruz? Naklediyoruz. Eğer bir kişinin üzerinde cahiliyesinden yapmış, cahiliyesinden yapmış mesela. Güzel bir örnek. Adam cahiliyesinden parası bir malı mıslanmış? var. Ha? Kumar parası nasıl kumar mesela elbise almış. Veya bir arazi almış. Adam kumardan para, cahiliyesinde para kazanmış. O parayla da gitmiş. Bilmiyorum. Bir arazi almış. Araziye ev yapmış. Üzerine oturmuş. İslam'a girmiş. Bu adamın bu toprakları içerisinde namaz kılması nedir? Hükmen caizdir bu elbiseyle örtülmesine çözünür. Tabi elbiseyle örtülmesine Diğer bir mesele hani şartlarını sayıyoruz ya namazın sıhhatinin şartlarından setrul avrah maal kudra yani kudretle beraber avretin örtülmesi. Şimdi bu avret meselesinde yani açık bir hadis yok işte avret şurasıdır burasıdır diye. Sadece hadislerden alimler ne yapmışlar? Bazı hükümler çıkarmışlar. İnsanın avret bölgelerini belirlemişler. İttifak ahlil ilm ilim ehli ittifak etmişler, ala an neset Yani avret bölgesini kapatmanın namazın şartı olduğuna ittifak var ilim ehli arasında. Allah Azze ve Celle ayette diyor ki, خُذوا زِينَةَ كُمْ أيندا كُلِّ Her mescitin yanında ziynetlerinizi alın. Yani ziynet ne? Süs eşyası. İnsanın giydiği kılık kıyafet bunlar ziynetidir, süsüdür insanın. Öyle değil mi? Birazdan Ibn Ömerden falan hadisler gelecek. Allah'ın huzuruna en güzel şekilde çıkmak, bu da e, takvalı olan şeylerden bir tanesi. Çünkü Allah hani süsü en layık ona e, şeydir yani Allah Azze ve Celle. Şimdi ayette ne dedi? Ziynetiniz her metnin yanında alın. Nasıl tefsir etmişler? Ey ister o avra takum iraattu namazı irade ettiğiniz zaman ne yapın? Avretlerinizi örtün demiş. Fəinna Bil Beyti arrat. Ne yapıyordular beyti çıplak tahaf ediyordular daha öncekiler. Bu ayet bunun üzerine indi. Yani onlar çıplak tahaf edince Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdi. Bu ayetin nuzulu meselesinde. Yani zinetinizi alından kasıt avretlerinizi örtün yani. Çünkü bu elbiseler sizin zinetinizdir, süsünüzdür. Allah bunları size verdi. Avret bölgelerinizi örtün demek. Bu rivayet yani bu ayetin bu mesele hakkında nazil olduğuna dair hadis sahih Müslim'dedir. Gene hani setr avre avretin örtülmesinin namazın sıhhat şartlarından olmasının başka bir delili de Ayşe radıyallahu anh herden gelen hadistir. Ne diyor Ayşe radıyallahu anh La yekbelullahu salatu illa bi khimar Allah hayır geçiren bir kadının yani buluğa ermiş birinin namazını ancak başörtüsüyle kabul eder. Khimar başörtüsüdür Arapça başörtüsünün adıdır. Yani burada kasıt nedir? başörtüsü? de örtüdür yani kadındaki. Bu da hani satür Avre'nin şart olduğunun başka bir deli. Gene İbn Abdülber icma naklediyor bu meselede. Yani eğer bir kişinin e, namazda avret bölgesini örtmez ise namazının batıl olacağına dair icma nakletmiş. Aynı icmayı Şeyhülüslem İbni Teymiye Feteva'da kendisine ne yapmış? Nakletmiş 22. ciltte. Gene Şevkani Rahimullah da Aynı kaydeden bahsetmiş Avret bölgesini örtmeyenin Namazının kabul olmayacağı noktasında O da icmada bulunmuş Bir de Hani başka delilleri şimdi bir kenara Bırakalım bir de akli düşündüğümüz zaman Avretin yani insanın Ayıp yerlerinin örtülmesi Allah'ın huzurunda Allah'ın taziminden dolayıdır Allah'ı yüceltmekten dolayı bu iş böyledir yani Bunlar böyleydi. Peki namazda örtülmesi vacip olan yerler. Yani nedir? Nereler örtülmesi gerekir? Erkekten nasıldır? kadından nasıldır? Wa avratun nazaru inma li li'acli'ş-şehve. Yani avret bölgesinin belirlenmesi neden? Şehvetten dolayı yani. Neden insan namazda ne yapıyor? Bazı fiillerde bulunuyor. Öyle değil mi? Namazda saf saf. Öyle değil mi? Saf saf olduğu için hani İmam önce gidiyor, ondan sonra cemaat gidiyor, kadınlar onlardan sonra gidiyor, öyle değil mi? Erkekler gittikten sonra, bu arada birbirlerinin avret çünkü namazda öne bakmak caizdir. Bu meseleler ileride gelecek. Yani bir insan namazda önüne bakabilir, sağa sola değil, önüne, ön cihetine bakabilir. Bazen bakarken ne yapabilir? Gözüne şehvet, şehvetli bir şekilde karşı tarafın avretine bakmak e, tavafuk edebilir. O yüzden avreti örtmek şarttır yani namazda. فَالْاَوْوَالْ مِثْلِ الْمَنْكَبَيْنِ Şu iki omuz örtülmesi gereken şeylerden bir tanesi. Normalde buralar hani kıyafet hükmü meselesinde yani bir, bir, bir erkek burasını örtmedi diye ne olmaz? Haram işlemiş olmaz. Yalnız namaz için bu böyle değil. Nebi satsa nehyetmiş. Yani iki omuzu açık bir Müslüman ne yapamaz namaz kılamaz. Dikkat ederseniz ihram nasıl? Çapraz. Evet. Öyle değil mi? Bir omuzunu yapıyor, kapatıyor. Diğeri açık olsa dahi birini kapattığı için onunla namaz kılmak caizdir. Hadiste diyor ki: Nahan Nabi leysa atiqihi minhu şey. Yani Nabi sasam bir adamın işte hani şu atik bu bölgesi hani açıksa bu bölgesinde hiçbir şey yoksa omuzdan alacak. Bu adamın namaz kılmasını ne yaptı Shalsen, ne bir Neh yetti diyor. Hadiste hadis Bukhari ve Müslümin tahric ettiği bir hadis. Atlet, atletle Hı? namaz kılmasını. Atletle Şu namaz Atletle namaz askılı, askılı, askılı, askılı. askılı atletle bu Çin içtihat meselesidir. Ya bana daha önce de birkaç kere sordular. Yani eğer senin kalbin ise buranı omuzunun tek bölgesini örttüğüne caizdir. Bizim benim Ben şu an herhangi bir melo şeyim tabii değişti. Dediğim gibi bu mesele şey. Çünkü Allah'ın nazar, içtihat meselesi, nazar meselesi, bakış meselesi. Abi ya hazır bu arada ben bir su alabilir miyim? Ha orada vardır. Senin gelme. Okay. <laughs> Bazı bölgelerde, her yerde yok. Konya'da var mı mesela? Sonra Sultanbeyli'nde merkezi sistem. Hı. Hı. Tek kezden okuyor. kültem mi okuyorlar? <gülüyor> Hem beraber kömür madeni mi var burada? Hı, hmm. yani, devam ediyor. <gülüyor> dedik ki namazın haricinde de Müslümanın omuzlarını açması caizdir. Burada bir beyis Müslüman için yok. Peki erkeğin namazdayken vücudunun neresini örtmesi ki? Bunu şey yapacak olursak ne, öncelikle bilmemiz gereken mesaj şu ki Nebi Sallallahu Aleyhi bir hadiste nerede geçiyor hadis e, sahih senetli bir hadiste Nebi Sallallahu Aleyhi Kabe'yi çıplak olarak tavaf etmekten ne yapmış? Nehiyetmiş. Öyleyse namaz tavaftan daha evladır hani bedeni kapatmak için ve vesatür beden demiş alimler bir hadisten delil alarak yani bedenin alt tarafının örtülmesidir erkek için peki alt taraf neresi bunun için bazı hadisler gelmiş Elbani Hasen'dir demiş Ebu Davut rivayet etmiş hani bu Hanifi mezhebinde de olan işte hadiste diyor avret diz ile şeydir be bellidir diyor göbek arasıdır ama şimdi ihtilafları uzun uzun getirmeye gerek yok. Bukhari'de falan hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve işte şeyi göründüğüne dair. Oturduğunda baldırı göründüğüne dair. İmam Malik ve İmam Ahmet'ten bir görüşe göre raci olan asıl görüş avretin kubur ve dubur denen şeydir. Yani ön ve arka bölgesidir. Buralar örtülürse avreti ört yani avret örtülmüş demektir erkekte. Yani asıl bu iki bölgedir. Bazıları işte baldırdır demiş, şuraya kadardır demiş ama erkekteki asıl bölge nedir? Ön ve arka bölgenin kapalı olmasıdır. Eğer bunlar gerçekleşirse bir Müslümanın namaz kılması nedir? O anda canlı. böyle bir şey hani şu anda mümkün değildi. Yani hepimizin elhamdülillah elbisesi var. Ama inanın sahabe çok fakirmiş yani. Yani hani sahabenin onu bulacak kadar dahi imkanı yokmuş. Delili gene hadis kaynaklarında Peygamberi bir yerde baygınlık iniyor biliyor musunuz? Evet. Nerede? Mescidi inşa ederken Medine'ye ilk izlet ettiğinde. Taşıdığı taşlar omuzunu yaralayınca peygamberi aleyhissalatü vesselamın beline sarılı olan şey varmış, örtüsü varmış. Tam onu çıkartacak, buraya koyacak, avreti görünecek diye Allah ona baygınlık indiriyor, düşürüyor, çıkartamıyor insan insanı sanırım. Bak bu kadar fakimiza. Ya o yüzden bu meseleleri bilmek önemli. Yoksa hani bugün hiç kimsenin giydiği kıyafet ön ve arkasını kapatacak bir şekilde değil. En basit short dahi dize kadar yani hmm. avret bölgesini ne yapıyor? Kapatıyor elhamdülillah. Demek ki erkeğin hani bu kadar farklı görüşlerden merci olan görüş nedir? Ön ve arka bölgesinin kapalı olması avretinin kapandığına dair yeterli bir şekildir. Peki kadının namazdaki örtü şekli. Ki gene işte en çok ihtilafın zuhur ettiği mesele. Eğer kadın yabancıların yabancı erkeklerin yani kendine haram olan erkeklerin yanında namaz kılıyorsa zaten bu kadın tepeden tırnağa kapanması vacip bir kere. Hani namazın haricinde kadın tepeden çünkü biz yüzü de elleri de nereden sayıyoruz? Avret'ten Aynen. İmam Ahmet'in görüşünü alıyor. Çünkü İmam Ahmet'e göre kadının tırnağı dahi avrettir. Kadının tırnağı dahi avrettir. Ki seleften nakiller var. Yani selefin kadınları tek göz kapalı, tek gözü açık gezerlermiş. O da önlerini görmek için yani. Asıl olan yüzün, elin, ayakların her tarafın kapamasıdır. Bu yabancı erkeklerin yanındaki haldir. Cumhurun görüşü budur. Tabi işte el ve yüzün açılması meselesi, Hanifler burada muhalefet ediyorlar. Nur 31'de var. Atıyor. Delilleri var. Onların da sağlam delilleri var. Elbani de bu yiyeyim görüşte. Yiyeyim yani yüzü açmanın yiyeyim. caiz olduğuna 36, dair 59. deliller var. Ben biliyorum ayetleri de. Ben şimdi bu tavsiyata girersek onların her biri ayrı bir ders yani. Özet olarak geçiyorum. Onların da güçlü delilleri var. Ama biz şimdi hani meselelerde ne? De racit dediğimiz bir görüş var yani. Ümmetin amel ettiği görüş ki biz onu tercih ettik. Hani Takva yakın olanı, en uygun olanı onu tercih etmeye çalışıyoruz. O da nedir? Sahabe hanımlarının bunu yaptığı sabit midir? Sabittir. Ümmetin bu şekilde amel ettiği bize kadar ulaşmış mıdır bugüne kadar mütematur olan? Ulaşmıştır. Öylesi biz eş eşşifada naklettiği gibi hani yüzün kapanmasının vacipliğine icma vardır diyor kadıyad. Tabi halifeleri burada o icmanın dışında tutuyor. Kendi ashabının kendi görüşünde olan insanların icmasından bahsediyor kadıyad. O yüzden bizim yanımızda vaciptir bunların kapanması. Ama mesela bir kadın kendisinin yanında yabancı erkekler olmasına rağmen... ...hani elini yüzünü ayağını kapatmadan namaz kıldı. Yani bu kadının namazı batıl mıdır? Yok. Haram işlemiştir. O başka bir meseledir. Ama eğer hani namazda örtmesi gereken avret bölgelerini örttüyse bu kadın namazı sahiptir, namazını fasit yapmaz. Ama izlenken etirme ara ama kadın tek başına namaz kılıyorsa tamam mı? Ya da mesela yanında zevcesi varsa bunun da farklı hale var. Yecüzle herkes vucuha, vucuha, yani yüzünü açması kadın için caizdir. Vakafeyha, kaf, avuç buraları açması nedir? Caizdir yüz ve avuç için. Vaka kavu ekseri yani ekseri ulemanın görüşü Budur. İlla net Tirmizi, Tirmizi şöyle söylüyor: "Vallā amalu alayhi ʿan dāḥlil ilm. İlim ehlinin bu meseledeki ameli, anlā māʾ iza adrakat fassallat. Mesela kadına namaz ulaşmış ve namaz kılıyorsa, başıboş minşariha məkşuf. Yani saçından bir şey de açıksa mesela, hani kenarından başörtüsünü örtmüş, ucu görünüyor veya kenarı görünüyor, məkşuf. Lā tajuzu sanaṭa. Namazı onun diyor, caiz olmaz." ve o قولü sözü budur. Kal kadının namazı caiz değildir. Ve şeyun Eğer cesedinde meksuf açık bir şey var ise, açık bir taraf var ise o kadının namazı caiz değildir. Yani kadın avret olan yerlerini anladık. El ve yüz hariçinde diğer bölgeler nedir dedik? avrettir dedik. Bu bölgelerden biri veya saçı mesela. Başörtüsünü düzgün örtmemiş, geniş bağlamış saç görünüyor. Bu kadının Şafii'nin ve diğer Tirmizi'nin naklettiği gibi çoğunluk ulemana göre nedir namazı? Ee, batıl olur. İyade Namazını etmiş. iade etmesi gerekir. Enna kademil ma'afis saleh. Ama kadının ayağı meselesi. Şimdi el ve yüzü istisna kıldır. Bunlar açık olabilir namaz kılarken. Ayak meselesine gelirsek. وَقَدْ قَالَ الشَّافِيَ فِي الْعُمْ الْعُمْ kitabında İmam Şafi diyor ki وَكُلُّ الْمَرْعَ عَوْرَ her kadın avrettir diyor. Yani fi saleh namazda. اِلَّا وَجْهُهَا yüzü وَكَفَّيْهَا avuç içleri وَظَهْرِ kademiha, ayaklarının da zahri dediği şu üst tarafı. Anlaşıldı inşallah. Yani bu ayakların üstü avuçları ve yüzü Açılabilir demiş. Bu birinci görüş. Şafi'nin görüşü gittiği görüş bu. Ve nekal anhu tirmili. Tirmizi de aynı şekilde bunu nakletti. Ebu, Ebu Hanife de bu görüşte. Ve İbni Teymiyye fil Feteva. Feteva'da da bu görüşü ne yaptılar? Naklettiler. Ve Malik ve Ahmet ila enne avratun kulluha. İmam Malik ve İmam Ahmet ...kadının tamamının avret olduğu... ...görüşüne gittiler. Kal Ahmet el mar'atu salli... ...vela yara minha şey'en... ...vela zufur... ...zufur muydur? Tırnak. Zufur. Yani tırnağı... ...dahi ne yapmayacak? ...görünmeyecek diyor. Yani. Tırnak dahi... ...hani kadının avrettir... ...İmam Ahmet'in yanında. Namazda, Ondan... diyor, namazda açık olabilir de... ...avrettiği meselesini konuşuyoruz ya... ...kadının neresi avrettir? Yani kefe yani avuç içlerini açabilir ayaklarının üstünü açabilir yani aynı şekilde yüzünü açabilir namaz kılarken ama kadın dışarıda neresi avrettir? İmam Ahmet ve İmam Malik'in yanında tırnağına kadar kadın nedir? avrettir. O yüzden eldiven kullanması peçe takması kadın üzerine vaciptir bizim yanımızda. Evet Peki mesela kadın tamam buraları kapattı namaza durdu ama namazında kasıtsız bir şekilde mesela saçı açıldı ve avret olan bir bölgesi açıldı. Bunun namazı nedir? Rahbe Cumhur ile en men inkşef min avreti şey'un fi's bila kasıtsız da olsa tutduru salatav. Cumhur namazı batıl olur demiş. Yani dikkat edecek kadın. Yani sağlam giyinecek. Cumhur'un görüşü bu bir hadisi Amr i̇bn Seleme Amr i̇bn Seleme'den gelen bir hadisi onlar delil getiriyorlar ve ee, bunu de, hüccet ediniyorlar ve kitabın yazları da diyor sahih olan görüşte budur diyor fakat tabi ki e, kadının gücü yettiği oranda hani üstünü kapalı tutması, oraları kapalı tutmaya özen göstermesi nedir kadın üzerine vaciptir diyor. Yani kadın dikkat edecek namazlar. Erkek de dikkat edecek. Atıyorum yani senin, tamam biz mesela denize gittik Müslümanlar Örnek veriyorum Üzerimizde bir şeyler var mesela e Bu giydiğimiz şey bizim avret bölgemizi açıyorsa Hani secde ettiğimizde Ruhku ettiğimizde Bizim namazımız da batıl olur O yüzden Müslüman erkek Müslüman kadın <gülüyor> namazdayken Avret bölgelerini ne yapacaklar e Dikkat edecekler Peki bazı haller vardır ki insan avretini örtmekten acizdir Öyle değil mi Nedir bu haller ve yani bu hallerde peki mesela insanın hani avretini açık tutması hükmü nedir? Leta's kutu salate amme lem ma yesteru bihi ittifak ittifakla avretini örtme güç yetiremeyen kişinin işte namazının batıl olmayacağına e, alimler ittifak söz konusu. Wa talefu fi fakat namazının keyfiyetinde ne yaptılar? İhtilafa düştüler ilmihli. Ve zahaba cumhur ila enhu illem yecid illa thoban necasan av thoban harir Mesela adam Yani hiçbir temiz elbise bulamamış Ancak necasetin olduğu bir elbise var Ya da ipekten bir elbise var Erkeğin ipek giymesi haram Necaset olan bir elbiseyle insanın namaz kılması da haram Mesela mezinedir Necasettir mezi. Tamam mı gelecek o da Mezi necasettir Mesela atıyorum bir Müslüman'ın iç çamaşırında mezi varsa, özellikle mesela Müslümanlar bunun dikkat etsinler. Eşleriyle oynadıktan sonra insandan fıtraten mezi gelir. Yani o o sıvı gelir insandan. O sıvı da iç çamaşırını pislik yapar. Onunla namaz kılınmaz. Yani o namazı iptal eder, batıl kılar. Mesela örnek veriyorum böyle bir durum hiçbir temiz elbise yok. Sadece necis meziin olduğu bir iç çamaşırı veya işte ipekten bir elbise var. Hani bu bu adam ne yapacak? Daha Dediler olması ki mi? Dedi, Efendim daha önce olması mi namazı? İşte geliyorum tamam. şimdi Onları eğer hiçbir temiz elbise yoksa Bunlarla Bunları giyip namaz kılması vaciptir Demişler Yani hiçbir temiz elbise yok Çünkü ne dedik Avreti örtmek namazın sıhhat şartı Öyle değil mi Avretin örtülmesi için eğer necasetle olacaksa bu Necasetin olduğu bir O zaman bu caizdir e, çünkü apaçık yani çıplak bir şekilde namaz kılınmaz. Allah ne diyor? Fettakullahi mesle Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Öyle değil mi? Bu ayet gereği alimler bunu cihaz görmüşler Mesela Haleh Hanefiye var, Hanefi Hanefiler ve Hanbeler dediler ki: Wa muhayyirun beyne en yusal ya kayden al Mesela adam işte iş bir elbise yok Tamam, ipekten de elbise yok, necasette de elbise yok. Adam çıplak. Kapı mesela kafirler zulmetmiş bir Müslümana. Çırıl çıplak bırakmışlar. Bu namaz vakti girmiş namaz kılacak. Bugün peki nasıl namaz kılacak? Hanbeliler ve Hanifiler demişler ki ister oturarak kılar ister ayakta kılar demişler. Yani oturarak kılmasına niye cevaz vermişler? Avret hani kapalı olur o zaman. Kafasıyla namazı kılacağı için, işaretle namazı kılacağı için avreti kapalı olacak. Oturup avret bölgesini kapatmış olacak. Ve قال المالكي و الشافعيه ve Malikiler demişler ki yecib en yusalli qaimen ve la yecuz Ayakta kılması lazım oturması caiz değildir demişler. Malikiler ve Şafiler. Ve hal yu'idu iza vecuda ma yusir işte onu örtecek bir elbise bulursa onun namazı iade etmesi gerekir mi demişler? Es sahi elle yu'id. etmemesidir. Kim diyor bunu? Şafiler ve Hambeller diyor. Mesela biz vakit içinde elbisemiz yoktu oturarak ayakta bir görüşü aldık namazımızı kıldık ondan sonra vakit çıktıktan sonra şey geldi Temizlik. elbise geldi yok temiz bir elbise bulduk avretimizi örtecek namazı iade edecek miyiz hayır iade etmeyeceğiz sahih görüşe göre şafirler ve hanbelilerin görüşüdür bu peki namazda işte güzelleşmek namaz için süsleşmek süslenmenin hükmü nedir Şimdi az önce söylediğim hadis geldi işte. -i Ömer radıyallahu anen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال dedik ki "Eğer yani sizden biri namaz kıldığı zaman elbiselerini giysin feinnallaha ahakku mim men tezeyen Çünkü Allah kendisi için süslenilenlere en müstehak olandır yani. Hani insan akrabasına işte bir büyüğüne, sevdiğine, hanımına süslenir. Öyle değil mi? Yani önem verdiği birine karşı süslenir, süslü giyinir. Az önce okudun hızı ziynet akum en de mescid ayetinde. O yüzden bu ayeti az önce okumuştum. Bu hadisi zikretmiştim orada. Gelecek demiştim. Geldi şimdi hadis. İbn-i Ömer radıyallahu geliyor. Allah süslenilmeye en müstahak olandır. O yüzden namaz için süslenmek, elbisemizi güzelleştirmek bu da nedir? Müstahap olan işlerdendir. Namazın sıhhat şartlarını sayıyorduk. Şimdi avreti örtmek bu da başka bir şartıydı. Dördüncüsü istikbal ve kıble me'al kudre. Kudret oranında, güç oranında kıbleye yönelmemesiniz. Kıble. Kıble. Allah diyor, ah. Yüzünü mescid-i haram tarafına çevir diyor Allah Azze ayette. Ayet Bakara suresi 144. ayet. i̇bn Ömer'den gelen hadiste de gene i̇bn Ömer hani şu meşhur hadisi var ya. Bu ayet nazil olduktan sonra önceden sahabe ne tarafa kılıyordular? Mescid-i Aksa'ya, Kudüs tarafına, Şam tarafına doğru kılıyorlardı. Ayet nazil olunca o sırada namazı Mescid-i olan doğru kılan bir taife var. Bu ayetin nazil olduğunu öğrenen sahabe geliyor, onlara bunu haber veriyor. Nakil Ömer İbn Ömer geliyor. Haber verince onlar da mescid Haram tarafına doğru ne yapıyorlar? Dönüyorlar. Bu da hani istikbal ve kıblenin vacip olduğunun başka delillerinden. Niye? Bak, namaz önemli bir amel ki hareketlerinin hepsinin önemi var. Bozabilir namazı. Ne yapıyorlar? Onlar hemen yönlerini, yönlerine kıblelerini Kabe'ye çeviriyorlar. Bu da Ahad haberin delilidir tabii ki. Buhari, Müslim ve Nesai rivayet etmişler bu Peki nedir istikbalu kıble alal vecihin? İki şekildedir kıbleye yönelmek. Talmusalla imma en Kabe. Mesela namaz kıldığımız yer Kabe'yi görüyordur. Yani Kabe'de kılmak birinci şekli. Yani adam Kabe'nin içinde Kabe'yi görüyor. Bu adamın Kabe'ye yönelmesi vacip. Yani Kabe'yi önüne alması vacip. Biraz geride mesela hani hafif Kabe'nin sonuna kayıyor e olur. Aynı cihette diyemez adam. Bir bizzat ne yapması lazım. Kabe'nin vecine, yüzüne dönmesi lazım <gülüyor> bu adam. Peki Kabe'yi görmeyen, felvacib bile istiqbale cihetih aynı aynih. Yani bizzatih değil de o cihete, o yöne dönmesi onun üzerine vaciptir. Bakın burası çok önemli. Hanifelerin ve hambelilen kavli de budur yani. yani bizde adam ya hafif şöyle mi böyle mi millet ihtilafı tartışmalara giriyor. Gerek yok yani. yani. Açık tuttu mu, cihet tuttu mu sen tam ters istikamete dönmediğin müddetçe racil görüş namazın sahi oldu. Yani. Sağa da kaysan kıbleden sola da kaysan namazın batıl olmaz. Delili var. Şimdi e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam La kıblete ve la Kıbleye dönün diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dübürlerinizi. Yani tuvalet yaparken arkanızı kıbleye dönmeyin diyor. Yani kıbleye doğru ne yapmayın. E, tuvaletinizi bevletinizi yapmayın. Bir bau evga diyor hadiste yani büyük tuvaletinizi ve küçük tuvaletinizi yaparken bu şekilde yapmayın. Walakin şerqe bu Ya doğuya dönün ya batıya dönün. Yani bu ne demek şimdi? Medine'yi düşünün. Medine'nin doğusu ve batısı Kabe'nin ciheti değil. Ama bu tarafa döndüğü zaman, güney ve kuzeye döndüğü zaman, yani güney tarafına döndüğü zaman ne oluyor? Ee, Kabe cihetinde olmuş oluyor. Şimdi Şam'da Müslümanlar Şam'ı fethettikleri zaman Ebay Ensar yapıyor nakli. Şam'daki tuvaletler Kabe cihetinde. Biz diyor tuvalete girerdik diyor, farklı tarafa yönelirdik, istiğfar ederdik hani tuvalete girmeden önce. Çünkü tuvaletler o cihete doğru yapılmış. Bunlar tuvalette farklı duruyorlar yani. Tuvaletin istikametine değil, farklı şekilde duruyorlardı. Gene işte Müslümanlar tuvaletleri bina ederken ne yapıyorlardı? Doğuya ve batı tarafına bir bina ediyor. Çünkü Şam'ın kıne ne taraftı? Kabe cihetiydi. Olmuyordu. Bunların hepsi neyi gösteriyor? Cihet tuttuğu zaman kıbleye insanın isabet ettiğine delildir ki raci görüşte budur. Peki yani bu kıbleyi tutturamama meselesi. Ciheti dahi tutturamadım mesela. Bur ne zaman caiz olur? Ne zaman bu şart insandan düşer? El-aciz. Acizlik anında mesela Kel marit. adam hastadır. Hareke. Adam hareket edemiyordur yerinden. Öyle bir hasta kıpırdayamıyor yani. Adam böyle uzatmışlar. Hani onu değiştirecek de yok. Vakit de çıkıyor. Adam namazını kılacak. Ne yapar bu adam? Hani kıbleye yönelmesi bu adam bu dakikadan sonra şart değil. Yani o şart onun üzerinden ne yapıyor? Kalkıyor. Ya da adam ormanda kıbleyin ne tarafta olduğunu bilmiyor içtihat ediyor. Bakıyor hani bu taraftadır diye. Adam kendine göre güneşe hesaplıyor. Karınca yuvaları falan bazı alametler bir hesap yapmış bir cihet belirlemiş. Ama sonra vakit çıktıktan sonra adam bakıyor ki yanlış tarafa kılmış. Bu adamın gene namazını iade etmesi gerekmez kardeşler. Bu adamın namazı caizdir. Çünkü içtihadı üzere kıldı bunu şey, namazı. Ciheti kendi içtihadı üzere belirledi ve o cihet üzere namazını eda etti. Şimdi... Nehyeden mi bir delil? Evet. Nehyeden bir delil yoksa her şey caizdir. Çünkü ayette diyor ki <gülüyor> nere dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır diyor. gene şimdi şiddetil kaf. Aşırı korku sırasında kıble şartı ne yapar? İnsandan sarkıt olur, düşer. Yani ne demek bu? Adam mesela düşmanların saldıracağını biliyoruz. Mesela kapı tarafından gelecek düşmanlar. Yanımıza silahımızı koyuyoruz. Hani gelirler mi gelmezler mi? Namazda olursan aklın arkamda olur. O zaman kı kıble yani kapı tarafına doğru namazı kılman nedir? Caizdir. Hafiz namazları koruyun özellikle orta namazları diyor. Fiyi eğer korkarsanız ferijaren avruk bana. ister binekler üzerinde isterseniz ayaklarınız üzerine yürürseniz şey burada korktuğunuz zaman yani şey yapın namazınızı Allah'ın emrettiği şekilde kılın. Tabii burada kıbleye yönelme şartı ne yapıyor insandan düşüyor. Gene aynı şekilde. Bineğin üzerinde nafile namaz kılarken, bu asıl günümüzle alakalı olan, bugün otobüsler binektir, uçaklar binektir, gemiler binektir, öyle değil mi? Şimdi birazdan hadis de gelecek, kaynakları hadislerin hepsinin var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir farzı binek üzerinde kılmamıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sadece nafileleri binek üzerinde kılmıştır. O da bineğini nafile kılacağı zaman Kıbleye doğru yönelmiştir Durdurmuştur kıbleye doğru, Sonra binek hareket etse dahi Kıbleden şaşsa dahi namazını bozmamıştır Namazına devam etmiştir Bu anda da kıble şartı ne yapar Müslümanlar kalkar Biz gemideyiz mesela e, Gemin işte duruyordu yerinde Biz namaza başladık kıbleye doğru Gemi harekete başladı rotası değişti Kıblenin yönü değişti Burada bize bir beis nafile namazdaysak Yok ama nebi sağlasam hiçbir farz namazını ne yapmamış? Binek kılmamış. Farz kılacağı zaman ne yapmış? Binekten inmiş. Hadis kimden geliyor? Cabir'den geliyor. Bukhari rivayet ediyor. Hadisi sahih senetli bir hadis. Peki bugün şöyle bir soru gelecek. Bir adam bugün arabaya bindi. Ve kendisi onun şoförü değil. Otobüste şehirler arası çok yaşanıyor bu. Şimdiki millet iyice dinsiz olduğu için artık şey he, namaz kılan bir adam zor buluyorsun otobüste. 2-3 tane de olsa otobüsün hepsi de namaz kılsa bu sefer şirket dinsiz. Ee, önemi yok namaz vakitlerini. Ne yapacak Müslüman böyle anda? Tabii elinden gelen çifti gösterecek Müslüman. Şoföre diyecek ben namaz kılacağım. Çek kardeşim kenara. gerekirse tarzı. Ama adam durmuyor. ya yani Tutup adam öyle <gülüyor> <gülüyor> Kaza yaptıracak halin yok. Burada bu şeyh kitabın yazarı olan Ali diyor ki bu kişinin namazını arabada eda etmesi o anda farzı eda etmesi o zaman caizdir. Çünkü namaz nedir? Vakti belirli olan bir farzdır. Bundan dolayı namaz teyhir edilmez diyor. Ee, tabii ki bu içtihat olan bir meseledir diyor. Herkesin görüşüne göre değişebilir. Hakkında nasıl olmadığı için bir Müslüman da ben teyhir ederim, iner kılarım derse buna da sen niye böyle yaptın denilmez. Vallahu alem. meselen en iyisini Allah Azze ve Celle bileyim. Yani kılın acı da caiz. Cevaz var yani. Cevaz, yani hadis yok. Ama alimler diyor ki burada şimdi Aksesiz hani alimler. iki tane taarudu ta duvarı. Ne? Bir bir vacip kaçacak. Aa, biz biliyoruz ki nebi farzı olan hiçbir namazı binekte kılmamış. Ama bizim bindiğimiz binek durmuyor. İnme <gülüyor> imkanımız yok. Burada farzı ne yapacağız? Farzı mı terk edeceğiz? Yoksa farzı hani, sünnetin muhalifine eda mı edeceğiz? Birinci bir grup alim demiş ki bu asırda yaşayan bu asır ne yaparıp eda eder demişler fazla. yani binekte de olsa namazı geçirmektense yani namazı geçirmektense böyle amel ederiz nasıl olsa nafile kılmış peygamber binekte kıble de şarttı hani kalkmış o sırada vallahu alem kılınması en iyisidir ki ben öyle yaptım yani ben Mısır'dan uçakta sabah namazı vakti çıkıyordu bizim bir grup akı kılmadılar biz kıldık uçakta kıldık mecbur kıldık yani bu abdest konusu nasıl olacak bu şeyde otobüste? Temmin olur su içme suyu. olmaz. İçme suyu alırsın. Birer defa yaparsın. Çorabını meshedersin. Evet. Seferde 3 gündür. Içinde. Öyle değil mi? sünneti de yani birer defa yıkamak caizdir organları. Mesela bizim su kesiliyordu. Şöyle bir kaba ben su koyuyordum. İşte orada ellerimi yıkıyordum aynı kapta. Şimdi Hanefi mezhebine göre kullanılan su temiz değildir de, Cumhur'a göre temizdir. Ben ellerimi orada hilalliyordum. Ağzıma su alıyordum. Dışarı tükürüyordum tabi kabın dışına. Yüzümü yıkıyordum. O yüzümden akan sular gene kaba akıyordu. Elimi yıkıyordum. Gene akan sular kaba akıyordu. Bir ke, birer kere yıkıyordum. Başına mesle diyorsun. Kulaklarını ayağına da mesle mi bitiyordu abdest yani. Yani bu din kolaylık dini yani. Otobüsün içinde de bir bardak su alsan yeter yani. Bir ağzına su ver, bir burnuna su ver peçeteyle onu temizleyebilirsin burnunu. Yüzünü yıkarsın, kolunu yıkarsın, başını mesedersin, kulaklarını yıkar, ayaklarını meshedersin yani. suyu dökmeye gerek yok, ıslat yani yeter, yeter. gerek yok, ıslat <gülüyor> yeter yani. Yeter yani. Ki şey Allah yeter. azze Özel ve celle'de "Leyekellifullahu nefsen illa Kimsenin gücünün üstünde güç yüklemez <gülüyor> Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Hatta bu amelsini Allah'a yaklaştırır yani. Ya kulum bu kadar imkansızlığın içinde hala bana kul olmanın gayretinde diye Allah'a yaklaşırsın yani. Allah belki yanındakileri senin o halini zikreder. Kim bilebilir ki yani? Bunlar belki Allah'a yaklaştıracak bizi. Beşinci namazın şartlarından niyet biliyorsunuz. Hiçbir amelin yani hani niyetsiz kabul söz konusu değil. ve Ameller niyetlere göredir ve her kişi için niyet ettiği şey vardır diyor Nebi Salsam hadiste. O yüzden burada ne gerekiyor? Namazın namaza başlamadan önce niyet şartı. Tabi niyette dikkat edilmesi gereken nokta var. Aşkakulüse biz niteyim fetavada yani dille niyetin bidat olduğunu, sünnete muhalefet olduğunu, bunu Nebi Salaslar ve ashabın emretmediğini, bunu yapanın tövbeye çağrılacağını, tövbe etmezse tazir olarak cezalandırılacağını söylemiş. Yani dille niyet diye bir niyet şekli sünnetinde, nebevi sünnette yok. Bunu cehli yapmanın zararları var. Yani cehli dediğim açıktan yapmanın, yanındaki adamın kafasını meşgul edebilirsin, kafasını kurcalayabilir, onu da niyetinden alıkoyabilirsin. Yani cehli yaparsak, Türkiye'de e işte nasıl yapıyorlar? Niyet ettim, niyet eyledim, işte Allah, ölen, Allah rızası için öğlen namazının farzını uydum hazır olan imala döndüm kıbleye kıblem kebe falan bunlar bidat yani bir de bunu cehri yapıyorlar açıkta böyle ki içinden yapsın adam hani gizli yapsın cehri yapmasın açıktan yapmasın gene bu caiz değil. çünkü sünneti nebeviyede böyle bir uygulama yok niyet kimin amelidir hangi organın amelidir kalbin amelidir yani bir adamın abdest alması ve öğlen namazının şuurunu bir şekilde öğlen namazı için mescide gitmesi veya namaz kılacağı yere doğru gitmesi zaten onun niyetidir yani bu adamın özellikle niyet ettim Allah'a öğle namazı farzını kılmayı diye bir niyete gerek yok. O yüzden hani gereksiz sorular gelir. Ya işte dersin adama ikindinin farzı böyle kılını ne diye niyet edeceğim der. Niyet ikindinin farzı bitti yani. Kalbinde niyet ettiğin bitti. Hiçbir Daha bir fazlasını bir şey var. yapmaya gerek yok. Eğer kalbınız onu Oruç. Oruç Oruç Oruç farklı bir mesele. Yani eğer nafile oruçla ibni temin ediyor orada şey yapmaya gerek yok diyor tabi. Tekrardan niyet etmesine gerek yok ama namazdan oradıyorsa niyet etme gerek var diyor. Söz. Çünkü sünnette var sözde. Hı -hı. O gelecek inşallah. Oruç babında orası gelecek. gene Aynı şekilde işte hani kalbin niyeti değişirse ne olur namaz esnasında? Burada namaz ne olacak? Ee, bu sefer farklı şekiller arz edecek. Mesela bir farzdan başka bir farza geçme meselesi. Atıyorum öğlen namazın farzına niyet ettin. İkindiği ben kılıyorum diye. Niyetini değiştirsem bu caiz değildir. Namazın batıl olur yani. Ya da işte bir farzı başka bir farza niyetlenmem. Tekbir almışım gene niyetini değiştirmem. Bu da caiz değil. Ya da nafile namaza niyet ettin. Tekbir aldın. Ya ben farzı kılayım diye mesin Bu caiz değil o zaman namaz olmaz namazı eda etmiş olmazsın ama belli bir muayyen olan nafileden başka bir nafile geçiş mesela muayyen nafile ne sen mesela şey yapmışsın sabah namazının veya öğle namazının ilk sünnetine niyet etmişsin sonra baktın mesela şey yapacaksın cemaat gördün cemaat oluyorlar namaza duracaklar sen hemen orada dörde niyet etmiştin ya ikiye kılıp selam veriyorsun hemen cemaat yetişiyorsun bu zaman namaz batıl olmaz. Böyle bir uygulama nedir? Caizdir. Peki mesela eğer imam ile arkasındaki niyeti değişirse namaz caiz midir? Gene bu meselede namaz caizdir. Yani nasıl kastım şu biz Muaz'ın hadisini nakletmiştik değil mi? Muaz radıyallahu anh yatsı namazını kıldırıyordu bir cemaate. Oradan çıkıp başka bir cemaatin yanına geliyordu. Onlara gene cuma yatsı namazını kıldırıyordu ve imamlık yapıyordu. Orada ne kılıyordu? ...nafile kılıyordu. Ama arkasındaki cemaat... ...fark kılıyordu. Demek ki... ...imamın niyetiyle, cemaatin niyeti... ...farklı olursa, bu amelleri... ...ne yapmaz? İfsat etmez... ...batıl olmaz. Böyle bir şekilde de... ...namazımız sahih olur, niyetimiz... ...bozulmaz. Ne dedi dedik? Beşinci şartta... E, ...namazda, namazın... ...sıhhat şartlarından beşincisi de nedir? E, niyetin gerçekleşmesidir. Aynı şekilde... Biz mesela tek namaz kılıyorken arkamızdan bir Müslüman geldi, omuzumuza dokundu, bize tabi oldu. Ne yapacağız? Biz namazımıza devam edeceğiz. Niyetimizi değiştiriyoruz. Hani ben işte e, tek niyetlenmiştim. Cemaat olduk diye bir niyet değiştirmeye gene gerek yok. Çünkü i̇bn Abbas ad Allah teyzesi oluyor peygamberin eşi. Bir gece teyzemin evinde kaldım. Nebi sağsam gece namazına kalktı diyor. Tekbir aldı, namaza durdu. Sonra ben de diyor gece namazına durayım dedim onunla. Kalktın Soluna durdum diyor. O tuttu eliyle beni sağına çekti diyor. Sonra beraber gece namazı kıldık diyor. Bu, bu, bu fiilde hani böyle bir niyetin değiştirmenin gerekliliğine veya böyle bir fiil yapanın namazının batıl olduğuna delalet etmeyeceğine göre böyle bir fiilde nedir Müslümanlar? Caizdir. Burada kalalım inşallah. Erken salata. Namazın rukunları meselesine haftaya gireceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah merişünün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük de varsa nefsinden ve şeytandandır. ve aqli da'wana alamin. la ilaha